hak dine inananlarla bunu açıkça inkar edenlerden sonra üçüncü bir inanç ve davranış grubu olarak münafıklara geçilmiştir. Münafık, gönülden inanmadığı halde Allah'ı, peygamberi ve onun bildirdiği diğer iman ilkelerini benimsediğini söyleyen, Müslümanmış gibi görünen kimse demektir. Bu grubun en belirgin özelliği, yüzlü oluşlarıdır. İnanmadıkları halde inanır görünmeleri ve akıllarınca müminleri kandırmalarıdır. Açık inkarcılardan ve bilinen İslam düşmanlarından gizli olanlardan daha tehlikeli oldukları ve bunların doğru yolu bulma ihtimalleri daha zayıf bulunduğu için kafirlerin en aşağı tabakada olanları bunlardır. münafıkların ebedi alemdeki cezaları da diğer inkârcılardan daha ağır olacaktır. Her ümmet, cemaat ve topluluk içinde, inancı farklı olduğu halde bunu açığa vurmayan, inanmış görünerek durumu idare eden ve amacına ulaşmayı hedefleyen insanlar vardır. Nifak denilen bu davranış biçiminin sebebi ya kişinin ve grubun zayıf olması veya bir taktik ve yöntem olarak bunu tercih etmesidir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Mekke döneminde müşriklerle mücadele etmişlerdi. Medine'ye göç edince müşriklere iki sınıf inkarcı daha katıldı. Yahudiler ve münafıklar. Müslümanlar Medine'ye gelmeden önce oradaki ahaliye üstünlük sağlamış bulunan ve onları sömüren Yahudiler, Hazreti Peygamber ve ashabının oraya intikalinden sonra üstünlüklerini kaybedip giderek tabi bir azınlık haline gelmişlerdir. Bu statüyü kendileri veya menfaatleri için uygun bulmayan bir kısım Yahudiler, sözde Müslüman olduklarını ifade etmiş, İslam cemaatinin içine girmiş, cemaate zarar vermek ve onu içerden çökertmek için ellerinden geleni de geri koymamışlardır. Resulullah'ın Medine'ye geldiği sıralarda buranın yöneticiliğine hazırlanan Abdullah bin Übeyt de benzer bir beklenti içerisine girmiş ancak bu beklentisi gerçekleşmeyince Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara kin beslemiş fakat inkarcı olarak kalması halinde onlara fazla zarar veremeyeceğini anlayıp Bedir Savaşı'nı takiben Müslüman olduğunu açıklamıştır. Ölünceye kadar Nifak hareketinin başını çeken Abdullah bin Übeyt, Müslümanlar aleyhine türlü entrikalar çevirmiştir. Allah Teala, Hazreti Peygamber'e münafıkları bildirdiği halde bunları görünürde Müslüman oldukları, çevre onları Müslüman bildiği için Hazreti Peygamber, Muhammed arkadaşlarını da öldürüyor şeklinde bir propagandanın yayılmasını önlemek için münafıkları teşhir etmemiş, ve belli suçları sabit olmadıkça cezalandırmamıştır. İman yönünden münafıklık yanında bir de ahlak bakımından münafıklık vardır. Ve Hz. Peygamber, müminlerin bundan da sakınmalarını istemiştir. Münafın üç belirtisi vardır. Haber ve bilgi verdiğinde yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Mealindeki hadis bu konuda yapılmış önemli bir uyarıdır. İnkarlarını gizleyen, müminlerin yanında inanmış gözüken münafıklar, bu davranışlarıyla hem müminleri hem de Allah'ı aldattıklarını zannederler. Halbuki asıl aldananlar kendileridir. Çünkü Allah onların durumunu bilmekte, fakat imtihan için fırsat vermektedir. Müminlerin birçoğu onları teşhis etmekle birlikte göründükleri gibi kabul edip ona göre davranmaktadırlar. İki yüzlüler, bütün bunlardan habersiz oldukları, kendilerini gülünç duruma düşürdükleri, irşat ve davetin kendilerine yönelmesinden de mahrum kaldıkları için asıl aldananlar kendileri olmaktadır. Kalbi bozuk olan münafıklar, Allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e ve müminlere çeşitli lütuflarını gördükçe, İslam'ın adım adım tamamlanarak yerleştiğini müşahede ettikçe, haset ve kinleri artmakta, bu da bozuk kalplerini daha bozuk hale getirmektedir. Ruh ve beden sağlığı bakımından kalp çok önemli bir organdır. O sağlıklı olunca bütün vücut sağlıklı olur. Kur'an dilinde kalp, daha ziyade vicdan, iman ve ahlakın merkezi manasında kullanılmaktadır. Münafıklık iki yüzlülük bir ahlaksızlıktır. Vicdanda ahlak merkezinde mevcut bir bozukluğun acı meyvesidir. Nifak devam ettikçe bozukluk da nicelik ve nitelik yönünden artarak devam eder. Her insan kendi aklını beğenir ve tuttuğu yolun doğru olduğunu iddia eder. Sıra iddianın deliline gelince müminle kafirin farkı ortaya çıkar. Müminin delili aklının yanında hatta önünde bulunan ve doğru bilginin kaynağı olan vahiydir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yer alan bilgiler ve açıklamalardır. Hz. Peygamber'e inanmayanlar ise yalnızca beşeri bilgi kaynaklarıyla yetinmek durumundadırlar. Beşeri bilgi kaynakları birçok konuda tek başına doğruyu bulmaya, bilmeye yeterli olmadığından bununla yetinenler hataya düşerler. Yanlış yollara saparlar ancak gerçeği bilmedikleri için kendi bildikleri ve yaptıklarının doğru olduğunu savunmakta ısrar ederler. Hak dine inanmayanlar, akıl üstü konularda yanıldıklarını ancak çıkmaza saplandıkları, sistemleri tıkandığı, bunalımlar baş gösterdiği zaman kısmen anlarlar, çoğu defa yine anlamaz, yanlış yorumlara girişirler, gerçeğin bilgisi ahirete kalır ki bunun da artık dünyada onlara faydası olmaz. İman ve inkar yalnızca akıl ve bilgi işi olsaydı bütün akıl ve bilgi sahipleri inanır veya inanmazlardı. Halbuki tarih boyunca ileri düzeyde akıl ve ilim sahibi kişiler arasında hem iman edenler hem de inkar edenler bulunmuştur. Bu sebeple iman edenler akıllarıyla övünmezler. Hidayeti imana kavuşmayı kendi irade ve tercihleri yanında Allah'ın hidayet ve yardımına da bağlarlar, O'na şükrederler. İnkarcılar ise, yalnız akıllarına güvenir, akıl üstü varlıklara inanmaktan kurtulduklarını düşünür, iman ehlini akılsızlıkla, saflıkla, ekonomik ve kültürel yönlerden geri kalmışlıkla vasıflandırırlar, imanı bu etkenlere bağlarlar. 13. ve daha önceki ayetler işte, bu tavır ve psikolojiyi açığa çıkarmakta, asıl akılsızların, aklını doğru kullanmayanlar, tercihlerini iman ve İslam yönünde yapmayanlar olduklarını ilan etmektedir. Alay etmek, aldatmak, tuzaklara karşılık vermek gibi fiillerin, Allah'a nispet edilmesi, bunları yapanları fiillerine uygun bir şekilde cezalandırması, kazdıkları kuyuya kendilerini düşürmesi sebebiyledir. Nispet bu manaya yöneliktir. Münafıklar durumlarını gizlediklerini ve müminleri aldattıklarını zannederek işlerini yürütürken ve bunda başarılı olduklarını düşünerek, kendi aralarında müminleri alay konusu edinirken, Allah her şeyi bildiği, ve Hz. Peygamber'e durumu bildirdiği için yaptıkları gizli kameradan ekrana aktarılan kimseler gibi kendilerini alay konusu haline getirmektedirler. İkiyüzlülüğün dünyadaki cezası bununla da kalmamakta, kendilerini akıllı, iman edenleri de akılsız ve ahmak sananlar, kendilerine emanet edilen hayat, akıl ve irade sermayesiyle hidayet yerine sapkınlığı aldıkları için hayat ticaretini de iflasla kapatmaktadırlar. İnsanoğlunun hayat çizgisini belirleyen amiller, yalnızca onun kendi akıl ve iradesi, kendi çabasıyla elde ettiği bilgiler değildir. Bunların ve daha başka amillerin yanında, eğitim çevresinin Rahman veya Şeytan'dan gelen yönlendirici etkilerin Önemli tesirleri vardır. Şeytanın cin türünden yardımcıları olduğu gibi, insanlar arasından edindiği işbirlikçileri de vardır. 14. ayet, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında diyerek bu saptırıcı etkiye işaret etmekte ve insanları kimlerle beraber olduklarına, kimlerin tesiri altında kaldıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarmaktadır.